Suya koşan ceylanlar gibi onun sohbetlerine gelirlerdi. Ben daha bu gençleri, Gurbetten gelen evladını karşılayan bir anne gibi, Sevgi dolu gözlerle, sıcacık bakışlarla karşılardı. Kucaklaması sanki annenizin size sarılması gibiydi. Doyamazdınız. Hafifçe sıkardı. İsminizi söyler, hatrınızı sorardı. Daima gülümserdi. Bu güzel özellikleri unutulacak gibi değil. Konferanslar, konuşmalar sırasında yek ruh, yek vücut olmuş bir topluluk. Hep birlikte yerinde tebessümler, gülmeler, hayran hayran dinleyiş. Yeri gelince sağanak halinde dökülen gözyaşlar. Sonra derin bir sessizlik, huşu içinde, vecd içinde kalmalar. Salonun üzerinde sanki melekler kanat gererdi. Sizi de çok etkilemiş. Etkilemez mi? Hasanül Benna'nın meclisleri gamların kederlerin unutulduğu bir sevda, bir sevgi, bir ruh ve mana meclisiydi. Sahabe meclislerinin küçük bir benzeriydi sanki. Konuşmaları bir buçuk saat kadar sürerdi. Dinleyenler hiç sıkılmazdı muazzam bir hafızası vardı. Aslında bilmiyorlar, bilemiyorlar. Böyle mana meclislerinden feyz alamayan zavallı gençler, ne yazık ki manevi boşluklarını kötü yerlerde, kötü insanlarla birlikte, kötü şekillerde şeytan tuzaklarında doldurmaya çalışıp perişan oluyorlar. Maalesef. Mesela zikir. Zikir konusu bugün ne kadar uzakta. Merhum benna Zikri şöyle açıklardı... Zikir anmak, hatırlamak, yad etmek... ...daha doğrusu hiç unutmamaktır. Cenab-ı Hak buyuruyor... ...beni zikrediniz ki ben de sizi zikredeyim. Beni anın ki ben de sizi anayım. Allah'ın bizi anması, tanıması, sahip çıkması... Aman Allah'ım ne güzel bir şey. Ama bu nasıl mümkün olacak? Biz Allah'ı unutmayacağız. Allah'ı unutmamak ihsan sırrına ermek değil midir? Ya Efendimiz'i anmak? O da bir zikir midir? Cenab-ı Hak benim peygamberime bir defa salavat-ı şerife getirene ben on defa salavat getiririm buyurur. Bu ne demek efendim? Allah'ın salavat getirmesi demek günahlarını affederim. Tövbesini kabul ederim. Ömrüne bereket veririm. Ne isterse onu veririm demek. Üstad böyle ne kadar zikir ayeti varsa önünüze getirir, doyamazsınız. Kur'an-ı Kerim sohbetinde Cenabı Hak'la konuşuyor gibi olursunuz. Başka bir alemde gibi olursunuz. Akıl sahipleri, akıl nimetinden istifade edenler, aklı selimi olanlar bakarlar. Görürler, yerlerin ve göklerin yaratılışında onlar için ayetler, işaretler, deliller vardır. Onları görürler. Bunlar kimlerdir? İşte onlar. Gerek ayaktayken, gerek oturdukları yerde ve gerek yatarken Allah'ı anarlar. Allah'ı zikrederler. Allah'ı unutmazlar. Sürekli Allah'la beraber olurlar. Allah'ın mahiyetinde olurlar. Sırdaşları, gönüldaşları, sohbettaşları Allah olur. Gençler, kardeşler, dikkat edin. İnsan üç halden başka bir halde bulunamaz. Ayetin manasına geçiyorum. Allah'ı anarlar. Ne vakit? Ayakta, otururken, yatarken... İnsan ya ayakta olur ya oturur ya da yatar. Mümin bu üç halinde de yani her an Allah'la beraberdir. Ne kadar fevkalade bir şey. Ne büyük bir lütuf. Hadisi kutside Cenab-ı Hak buyurur. Ben Azimüşşan beni zikreden kulumun meclisindeyim. O kulumun sohbetdaşıyım. Onunla beraberim. O kulum benimle beraberdir. Ben bu hadisi zikrettikçe hayran olurum, bayılırım. Yani zikir Cenabı Hakk'ın huzuruna yükseliyor. Zikir vesilesiyle artık kullarla değil Allah'la beraber oluyorsunuz. Kullarla birlikte zikir meclisindeyseniz hep birlikte Allah'ın huzurundasınız. Müslümanın zikri var, kalbin zikri var, ruhun zikri var. Allah'a kul olarak yaşayan Müslümanın her işi, her yaptığı zikirdir. Çünkü her işine besmeleyle başlar. Her yaptığını Allah için yapar. Her yaptığı hayırdır. Hayırla yapılan işlerin hepsi zikirdir. Zikir sözle olur, işle olur, icraatla olur. Allah'ın kullarına faydalı olmakla olur. İnsanlara vaaz, nasihat, her türlü yardım ve hizmet zikirdir. Allah'ın kullarına faydalı olmak ne olur? İnsanlara vaz, nasihat, her türlü yardım ve hizmet zikirdir. Kalple, ruhla, tefekkürle yapılan güzel düşünceler zikirdir. Bir bakıma Allah insanı zikir için yaratmıştır diyebilir miyiz? Cenab-ı Hak ben azimuşşan gerek insanları gerek cinleri bana kul olsunlar, bana ibadet etsinler. Kulların kulu olmasınlar, sadece beni ilah olarak tanısınlar diye yarattım buyuruyor. Müslümanın Allah'a kul olarak geçen her anı zikirdir. Yaptığı işler zikirdir, attığı adımlar zikirdir. Çoluğu çocuğuyla, ehliyle, ihaliyle geçirdiği zamanlar cemiyetle olan münasebetleri zikirdir. Her kesimden, her şekildeki gençlerle görüşür, konuşur, herkese ilgi gösterirdi. Kimseyi tefrik etmezdi, ayırmazdı. Herkesin gönlünü almayı bilirdi, becerirdi. Şekline şemanine bakıp hiç ümit etmediğiniz gençlerin çok geçmeden hafızlığa başladıklarını görürdünüz. Hasanül Benna yüzünden hiç eksilmeyen tebessümüyle bu gençlere şöyle derdi... Cenab-ı Hak hiçbir gölgenin bulunmadığı müthiş mahşer gününde bazı kimseleri arşın gölgesinde gölgeleyecek. Bunlardan bir bölümü işte bu gençlerdir. Bu gençler ruhlarını, gönüllerini, nefislerine esir olarak, şehvetin tuzağına düşerek günahlarla kirletmemişlerdir. Bu gençler, kötülükler kendilerini terk etmeden onlar kötülüklerini terk etmişlerdir. Bu gençleri sonradan gördüm ki babalarını da alıp sohbete getirmişler Onların da hidayetine vesile olmuşlardı. Hasanül Benna Üstad'ın geniş görüşü, müsamahası, ahlak ve faziletleri güzelce anlatabilmesi ve söylediği her şeyi bizzat yaşayan ihlası bu neticeleri kazandırmıştı. Konuşmasında ayrı bir incelik bir farklılık var mıydı? Sesini yükseltmez, bağırmazdı. Sakin, tane tane konuşur, ne dediği kolayca anlaşılırdı. Bazen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anarken ağlardı. Cuma namazını kıldırırken uzun sure okurdu. Vaktiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu Ka'af suresini okurdu. Nameye değil manaya dikkat ederdi. Tatlı, düz, manayı anlatan, hissettiren bir okuyuş. Onu dinlerken tefekküre verirdiniz. Özellikle ve ısrarla vurguladığı kendine has bir konu var mıydı? Şehitlik bahsi gelince fevkalade heyecanlanır, kendinden geçerdi. O zaman sesinin tonu biraz yükselirdi. Bu sırada başka alemlere gider gibi olurdu. Şehitliği arzu ediyormuş demek. Onun ve ihvanın emellerinin zirve noktası şehitlikti. Şehit olmaktı. Sonunda bu arzusu da gerçekleşmiş oldu elhamdülillah. Peki bir şey daha soracağım. Konuşurken hiddetlendiği, kaşlarını çattığı anlar hiç görülmez miydi? Görülürdü. İmanımızın, dinimizin, milletimizin düşmanlarından bahsederken bazen hiddetlenir yerinde duramazdık. İhanete uğradık. Vaktiyle İngiliz işgali altındaydık. Sonra onlar gittiler ama adı Müslüman, içi İngiliz Mısırlılar kaldı. Dinimiz, imanımız ihmal ve ihanete uğradı. Kendi yurdumuzda garip kaldık. Esir miyiz? Hayır, değiliz. Kendi memleketimizdeyiz. Fakat esirlerden aşağı durumdayız. Sözde hürüz ama hürriyetin icabettiği gibi yaşayamıyoruz. Gerçekten biz hür müyüz? O sırada başta Kral Faruk vardı. Şu kadın düşkünlüğü ve kumarbazlığıyla meşhur kral mı? İngilizler kralla anlaşıp 1949 yılında onun adamlarına Hasanül Benna'yı vurdurdular. Üstad Benna şehit olunca kralın Benna gitti rahata kavuştum dediği duyulmuştu. Allah bilir ama İngilizler kralı korkutmuş olabilirler. Nasıl korkutmuş olabilirler? İhvan ihtilal yapıp seni tahttan indirecek. Seni tenkit ediyorlar. Bunlar devleti ele geçirmek istiyor demiş olabilirler. Kral da sonunda tahtından indirildi ama. Evet. 1952'de ihtilal yapan Abdülnasır ve onun subay arkadaşlarına İhvan teşkilatı yardımcı olmuştu. Hatta Nasır da bir dönem İhvan'dan gibi göründü. Gerçekten İhvan'dan mıydı? İş neticesiyle belli olur. Darbe hazırlıkları sırasında Amerikan elçisiyle görüştüğü, Amerika'nın kendisine müdahale etmemesi karşılığında İhvanül Müslim'in teşkilatını ortadan kaldıracağına dair söz verdiği ortaya çıktı. Amerika ve İsrail hiçbir şekilde. Orta Doğu'da ciddi ve tutarlı bir İslami uyanış istemiyordu. Cemal Abdülhansır'ın icraatında bu nasıl tecelli etti? Muhtelif bahanelerle derhal ihvana baskı uygulamaya başladı. Provokatör ajanlar görevlendirerek ihvan mitinglerinde... ...Nasır'a ölüm diye sloganlar attırdı. Peki ihvan mensupları ne yaptılar? Durum muhasebelerinde bu adamları aradılar ama bir türlü bulamadılar. İşi anladılar ama... ...olan oldu. Hemen İhvanül Müslimin kanun dışı ilan edildi. Pek çok Müslüman genç tevkif edildi. Cemiyet kapatıldı. Peki gerçek amacı neydi? Cemal Abdülnasır'ın gerçek amacı... ...Arap milliyetçiliği yapmaktı. Mısır'ın başkanlığında bir Arap birliği kurmaya çalıştı. Fakat tedbirsiz davrandı, Yemen'e saldırdı. Saldırdı ama yenildi. Yenik ve yorgun ordusuyla bu defa İsrail'e karşı savaşa teşebbüs etti, yine yenildi. Acemice işlerle Mısır'ı da, Arap dünyasını da perişan etti. E, ee, yabancılardan icazet alınarak yapılan işlerin neticesi bu oluyor demek ki. Yabancılar ancak kendi menfaatlerine uygun konularda yardımcı oluyorlar ve sadece kendileri için yardımcı oluyorlar. Biz biz olarak hareket etmeyince işte böyle oluyor. Örnek şahsiyetler iyi değerlendirilmeli. İnsanlar ancak büyük şahsiyetleri örnek alarak yollarını bulabilir, yüce gayelere doğru yürüyebilirler. Yoksa kolayca şeytanın oyuncağı haline gelebilirler. Nasır kendi heva ve heveslerine uydu herhalde. Alimler peygamberlerin varisleridir. Onlardan devraldıkları iman hizmetini, mirasçı oldukları peygamberlere yakışır bir şekilde devam ettireceklerdir. Sadece bilmek, alim olmak insanı peygamber varisi yapmaz. Bunun için peygamber gibi davranmak icap eder. Hakiki dava adamından söz ediyorsunuz. Ben fakir Hasanül Benna Mustafa Sabri Efendi Zahid Kevseri ve İhsan Efendi gibi zatlarda bu hali gördüm. Ama ne yazık ki bazı insanlar kendilerini İslam davasının önderi olarak takdim ediyor. Fakat şahsi hayatlarında yakışıksız haller görülebiliyor. Bu onların özel hayatıdır diyemez miyiz? Dava adına öne çıkmış adamların özel hayatları olamaz. Keyfine göre yaşamak isteyenler, yaşatmak ideali olmayanlar, İslam adına öne çıkmazlar, çıkamazlar, çıkmamalıdırlar. Hasanül ül Benna'da bu söylediğiniz özellikler kamil mana'da var mıydı? İslam aleminin büyük şairlerinden Ömer Bahaiddin Emiri'yi ...Kahire'de bulunduğum yıllarda tanımıştım. Aslen Halepliydi. Annesi Türktü. Pakistan kurulunca senelerce Suriye'nin Pakistan'da elçiliğini yapmıştı. Büyük şairdi. Arap aleminin ikbali Akif'i sayılabilirdi.